bu ürünü de yapışalım. Ee, teşekkür ediyorum tabii, tabii. E, düzenleyenlere. Bütün e, emeği geçenlere bu e, güzel gerekli toplantı için. Şimdi e, ben şöyle bir yol e, izleyeceğim.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 Tabii bilinç meselesinden söz ederken de hem burada görmüş olduğumuz ağırlık olarak görmüş olduğumuz yaklaşım hem de doğal bugünkü ana evi elbette e, nörosayesiz elinden, doğal bilinç üzerinden giden bir faaliyet. Bu son derece önemlidir. Bu tamamen yani burada çok değişiklik olanlar giderek işte beyin fizyolojisi, beyin nörojolojisi, beynin nasıl faaliyet gösterdiği hakkında bilgilerimizi, bilgilerimizi giderek değiştirdik. Bununla birlikte acaba bütün bu faaliyetlerden kendi takatını yani kaldırma kuvvetini aşan şeyler de mi bekleniyormuş? diye de sormak mümkündür. Ee, bu soruları genellikle e, e, nörobilimcilerin e, çok fazla sanki sormadığını görüyoruz. Yani fizikçiler de sanki bu soruları çok fazla sormuyor gibi gözüküyorlar. Onun için buradaki e, soruları soran bu ayrımları yapma konusunda kendi üzerine bir görev katkeden kişilere işte felsefeci adı veriliyor. Yani o olmalar bir miktar bir sınır çekti. Herhangi bir alanın bilgisinin, herhangi bir alanın kendisine çizmiş olduğu sınırlar içerisindeki bilgisinin e, takatının bunu tekrar ediyorum. Bu takat meselesi e, çekme kuvveti aslında. Değil mi? Bir, e, bir sicime bir kilo bir şey asarsanız onu taşır. Ama beş kilo asarsanız artık çekmeyecektir. Takat sözcüğünü e, tabi dile beklememiz. Dil ne kadar ağırlık taşır? Dil... E, Nereye kadar ulaşabilir, Nereye kadar e, üzerinde konuşabilir biliyorsunuz bu 20. yüzyılın en ilginç problemlerinden bir tanesi ve işte Wittgenstein'da hem birinci derehen hem ikinci derehendeki meselesi bir yani dil felsefesi meselesi. O dönemde göreydik. Şimdi <gülüyor> iki taraf e,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 bir felsefeci çıkıp evet, nörobilimcinin yapmaya çalıştığı şeyin aynısını yapmaya çalışıyor. Peki, şimdi bunu böyle bir girişi yaptıktan sonra e, kolumuz bilinç olduğuna göre, bu çok atıfta bulunduğumuzu klik, ve, kohun ıı, ıı, yaklaşımına ben de tamına ıı, olarak başvurdum. Bu <gülüyor> hayda çok da değşti. anlayış. Yani ya, eee yani, <gülüyor> starttan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 Yani <gülüyor> beynine ilişkin ve bilince ilişkin çalışmalar e, nörolojinin ilerlemesi üzerinden yanıtlanabilecek sorulardır. Hatta bu lokalizasyon meselesi de var yani bilince belli bir rahat şey etmek bu, e, bu benim kuşku duyduğum. E, e, Aziz Zambak söz etti. Bu e, raya kategori da kategori hatası olarak söz etti. Daha sonra söz edeceğim. Bu şekilde kuşku duyuyorum. Şimdi ben doğal olarak <gülüyor> bu e, bilimlerin herhangi bir tanesini artık da ilginin de zaten yeterli değil. Öyle bir geliştiriyor. Dolayısıyla başka bir e, yere, alana yönelip orada olan biten bize birinci doğası hakkında nasıl e, bir şeyler söyler ve tabiki tersi bilinçin duası hakkındaki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 işlevine ışık tutabilir ve dönüp tabii sonra da matematik ve mantığı bunun üzerinden açıklamak koşulunda. Bu bir kısır döngü değil ama birini diğeri üzerinden açıklamak değil. Sadece zemin bulma, zemin arayışı. Bir alanın bilgisinin üzerinde ortaya çıkacağı zeminini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 ve bu belirlemede onun mesleği hakkında belirlendi diyoruz. Buradaki mekan sözcüğünü uzayla eş anlamlı kullanıyoruz. Bunu şöyle açayım. Ee, yer kaplayan cisimlerin mekanı nedir dersen yer kaplamadır, uzaydır diyebiliriz aslında. Deriz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 ve matematiksel nesnelerden söz edeceksek, sayılardan söz edeceksek, sayıları fiziksel nesneler üzerinden anlamamız mümkün gözükmüyor. Çünkü fiziksel nesnelerin tabi olduğu ilişkiler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 Tabi nedensellik işin içine girince zaman içine girecektir öncelik ve soranlık ilişkisi söz konusu olacak ve bu bununla birlikte uzay da içine girecektir dolayısıyla fiziksel nesnelerin fiziksel nesneleri uzay, zaman ve nedensellik üzerinden en genel anlam biraz daha gel diyecek nesne meselesi hakkında biraz daha yani konuştuğumda. Ama en genel anlamda zamana tabi olmak, uzayda yer kaplamak ve nedenselliği üzerinden anlayabiliriz. Aynı şeyi sayılar için söylememiz mümkün gözükmüyor. Sayılar zamanda zamana göre değişmezler. Uzayda yer kaplamazlar ve bir nedensellik ilişkisine de tabi değildirler. Şöyle mesela şöyle anlamda şu an bakalım. İki sayısının bir fiziksel resmini yapmış olalım. Fiziksel resmini değil de fiziksel objesini yapmış olalım. Bu fiziksel obje Çelikten yapılmış bir şey olur. Şimdi bu çelikten yapılmış olan objeyi, ikiyi gösteren objeyi eğer bir fırına sokarsak, tamam. genişir. Doğal klasalara tabi olur. Genleşme söz konusu. Fakat bunu şu şekilde söyleyemeyiz. İki sayısının kendisini ve yani mikro balganya oydu forma şiddetle ısıttım. E bir süre sonra o iki sayısı 2.001 oldu. Yani bu eee ayrılmış özelliğine doğal bir ee, oradaki mesela şu söylediğine benzer bir şey. Böyle şey. Şimeyiz. Yani hiç e, bir sayının kendisinin Fiziksel etkiler Başka bir sayıya dövüştüydü, düşünemeyiz. Dolayısıyla bu fiziksel olanların tabi olduğu ilişkiler ve yasalar burada matematiksel olanlara temas etmiyor. Onlara uygulamak. Peki. Bu tabii matematiksel nicelemesi meselesi kendisi. olur mesela bunun. Evet. ama en azından ortak bir şeyler söyleyebilirim mümkün. Eee evet. anlayış söz konusudur. Yani bunlara karşılaştırmak niyetinde değilim. <gülüyor> Fakat eee zamana tabi değildir eee evet, sayılar. Uzayda yer kaplamazlar. da yani sevdiğe tabi değillerdir. Ee, ve keyfiyetimize de tabi değiller. Yani asal sayıların e, neler olacağını biz kendi keyfi ilerlemizle belirleyebilir değiliz. Ya da bir e, yakınsak dizinin nasıl yakınsaklaşacağı bizim keyfiyetimize de bağlı bir şey değil. Öylece yani sayıların dünyası, sayıların mekanı bizim fiziksel uzayımızla aynı şey olmadığını söylemek mümkün. Mantık içinde incelemekteyiz. Mantıksal ilişkiler zamansal ilişkiler değildir. Her ne kadar mantıksal çıkarımlar tabi bir e, zihinsel süreç olarak zamanda icra ediliyor olsalar. Ama e, matematiksel teoremler ki bir tür man bu, mantık çıkarımları, matematiksel teoremlerin ispat edilmesi ya da mantıksal çıkarımların peynisi zamansal e, olan üzerinden anlaşılabilecek bir şey değil. Peki. Dolayısıyla e, iki tane alandan Söz ee, bu iki alan fiziksel olanların tabi olduğu yasalar üzerinden tanımlanmıyorlar. Kendileri için daha farklı bir böyle, temel tırnak içinde varlık ilkesi gerekiyor. O da mümkün kılmak. Mesela matematik için böyle bir varlık ilkesi ne dersem, yani matematikteki var olmayı kullanmış. Çelişmez bir kesinlikle en genel olarak e, çelişkinin olmaması matematikte varlık varlıksallık anlamına. Ama o varlık, varlığa sahip olma, fiziksel bir varlığa sahip olma değil Peki. Şimdi böyle bir şey, iki tane Alan tespit ettik. Bu iki alanın ortak oldukları şey hakkında da bir şey söyleyeyim. Bu iki alanın ortak ortak ...çok genel anlamda bir parça-bütün ilişkisi içerisindeyiz. Ee, parça-bütün ilişkisini... ...en rahat şöyle anlatırız... ...aksiyomatik sistemler... ...bu açıdan bir parça-bütün ilişkisidir. Tabii parça kavramı da bütün kavramı da... ...relatif kavramlar. Çünkü bir bütün... ...parçalarını bir arada tutar...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 Ağır kavramının altına e, at kavramı olsun. Mesela at kavramının altına düşen testeler at bir, at iki, at bir alt olsun. Falan. Bu memeli kavramı olsun. Böyle gitsin. E, canlı olma, işte bilmem şey olma filan. Kavramların arasındaki ilişkiler şimdi de bu değil ama bu... E, mantıksal çıkarımlarla da geçerli olan bir ilişki. Parçötelik ilişki. E, matematiksel olan ilişkileri de ortak noktası böyle bir parçötelik ilişki olarak görmekteyiz. bununla işte dediğim gibi en evet, şeyim, en açık bize bunun göründüğü. Matematiksel yapılar yapı olarak, yapı bütünü olarak, aksiyomatik sistemler. Aksiyomatik sistemler çok bilinmeyenler söylenmeyebilirse, işte Öklides geometrisi aksiyomatik sistemdir. <gülüyor> Aksiyonları vardır ve teoremler aksiyonlardan hareketle ispatlanırlar ve o ispatta mantıksal ilişkiler etkili olur. Peki. Şimdi. Bunları söyledikten sonra ve bir alan ayrımı yaptıktan sonra e, matematiksel ve e, nesnelerin ve e, mantıksal ilişkilerin ne olmadığını söyledikten sonra bunun artık bilinçli olan ilişkisini kurmam gerekir. Şimdi e, o yönde doğru gidelim. Eee <gülüyor> şimdi azizcan bak. Neyse sorun Bu özne resne. <gülüyor> Ve ejdür. yaklaşımı çok olumlu bir yaklaşım olarak okuradan. Aynı terminolojiyi, aynı kahramasal kullanmadan benzer bir şey söyleyeceğim ve zaten bu geleneksel e, metafizik ve felsefe anlayışındaki bezmeliyesi ayrılır dinin. E, bir e, aşılmasıyla yeni bir e, anlama halini... ortaya çıktığından söz ediyoruz. Şimdi <gülüyor> buradaki sağduyu sağ eee şey doğal davranma hali diyelim buna. Kusur var lütfen. E, bu sağduyu şey nedir? Bir özne vardır. Öznenin alt vardır. Dilinin bir şutsusu vardır. O e, Nesne hakkında bilgi edilir. Tabii ki buradaki nesne anlayışı e, şu özetle, orada bir nesne var uzakta, tam olarak e, böyle bir şey. Vardır. Yani endinden nesne olan bir şey vardır. Ben ona giriş bilme süreçlerime ulaşıyorum. Tam bu orada. ...bir nesne var e, Bu türkünün... ...hemen sonra gelen... E, ...vizesi... ...o nesne bizim nesnemiz. <gülüyor> Şimdi aslında bu... Bizim, ...konuşmanın devamı... ...bu türkünün ikinci... ...kısmı nasıl anlaşılabilir... ...yani o nesne bizim nesnemizdir... Demek bu türkü ne yapalımı söylüyor. Neyse türkü başka bir şey diyor. O köy var uzaklardı. O köy bizim köyümüzdür değil mi? Ama bu çok iyi bir türkü yani gerçekten şeyi hem özne nesne ilişkisini klasik anlayışını ilk dizesinde söylüyor. İkinci dizesinde de orada o nesne bizim nesnemizdir. Şimdi o nesne bizim nesnemizde ne demek? Ve e, bunu da ilinç hakkındaki söylediklerimizle nasıl ilişkilendirebiliriz? Bunu söylemek için bir düşünce tutuyoruz. <gülüyor> Erginç Hoca bunları yeterince yaptı ve keyifle de yaptı. yaptı. Ben ikisiyle bu kadar keyifli olduğunu bilmiyorum ama ne de tanıksa? Düşünce meleğidir. Deminim. Ee, doğal tavır alma haline tekrar ediyorum. Kendiliğinden bağlamam bir dünya vardır. Dünya benim onu algıladığım haliyledir. Belli değişmezliklere sahiptir. Ve ben onun bilgisine, onun geldiği şekillerde sınıflandırarak, orada değişmez özellikleri daha sistematize ederek sistematik yapılar olarak bilgi sahibi olurum. de bu e, bilgilerin sistematik hale getirilmesi işte buradan yasal. Şimdi düşünce de şu? Diyelim ki, ee, özne dediğimiz evet, o varlık türü ee, aynen e, bizim sağduysa olarak kabul ettiğimiz gibi. Fakat dünya bir garip. Dünya şöyle. Her an her şey bir başka bir şey. Var. Evet. Yani benim kazağım bir anda kedi haline geliyor. Kazağımı çıkartırken bir kediyi seviyordu diyor. Böyle bir böyle bir şey. Ya da bardak bir anda başka bir şey oluyor. Ben aynı kalıyorum da karşımdaki tanıdıklarım farklı ülkeleri olmaya başlıyor. Ne üstü üstü kedi? dil problemi oldu diye çıkıyor. Bütün benim işte bu gözlük derken gözlemleri bu artık matkap diye anılmaya başlıyor. Böyle bir serbest dolaşıma girmiş. Yani sözcük neyi yakalarsa o mesleğinin üzerine yapışıp onun adını alıyor ve bu da sürekli böyle değişiyor. Böyle bir dünyada sağlam bir gibi bir şey mümkün olmaz. Olur muyum? Her şey değişiyor. Ha, evet. <gülüyor> Zaten siz de anlamı oluyorlar. Zaten sizden böyle bir şey de yapmak için. değişti gerçek kuralı da mı değişiyor? Şey Değişimde değiştiği ya değil, değil artık burada değişiminde değişikliği bulan bir soyutlama yapacak bir şey de Bakıyorsun böyle. Bir piraje şey. etmişiz yani e, karnın açılıyor, dam ekmek yiyeceksin ha bakıyorsun çik çırmak olmuş yani. Böyle bir tarif. Yani bundan Nasıl? böyle bir şeydir. Şimdi burada kendi vücudunuza ait şeyler böyle değişik yok. Yok, yok. Değişir. Evet. Yine isimleri da yine elimizin ismi, Evet. Ben yani kendimce kendime ait bir olduğu taşıyorum. Benim e, bu olan halleri bir değişiklik yok. Fakat benim dışındaki herkesin dili kullanma, sözcükleri kullanmak için değişiyor, kendileri değişiyor finam. Şunu burada benim e, dünya hakkında genel olarak bir bilgi sahibi olmam Onlarda e, neyin sağlam kalıcı olduğu, neyin değişmeni falan gibi belirlemelerde bulunmam çok zor. E, tabii uğraşabilirim. Çok buna kafayı takmış alabilirim. Burada da e, Erdin Çözer'in çok güzel şeyler söyleyecektir ama oraya girmeyelim. Ne, ne güzel şeyler söylerdim. <gülüyor> <gülüyor> e, yürüyüş yaparsan bunları. <gülüyor> Özellikle ama ama şimdi ne söylemicez şimdi ee, Peki. şimdi <gülüyor> bilgi denen şey bizim anladığımız zaman orada ortaya çıkıyor. Şimdi bu düşünce deneyinin ikinci versiyonuna geçelim. İkinci versiyon da şöyle. Bu, ama kendi sahiplere sat kalıyor. Evet. Yani bir bilgi var mı? Evet. Yani, deş, de, kendiniz dışındaki bir var ya. dışındaki ne? Ait değil. kendimden yola çıkarak bir şey giderliyorum. Ama bu öyle bir şey ki yani, kendimden yola çıkarak gideriyorum <gülüyor> da de şöyle bir bire gösteriyor. Ben de olan bir şey yok. Benim yani gözlük dediğim şey gözlük olmaktan çıkıyor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 Doğa yasalarına göre e, işliyorsa yine aynı şekilde işlediğini tümüyle bunu kabul ediyoruz ve benim dışındaki bütün insanların da aynı olduğunu özdeşliğe, kendilerin özdeşliğe sahip olduğunu kabul ediyoruz. Buna tabii kişinin özdeşliği. Ama şimdi bu sefer. dünyayı tecrübe etme durumunda olan ben sürekli olarak bir başka ben oluyor. Öyle ki sizi tanıyorum bir için ama çok soru soruyorsa siz kimdiniz? Kimsiniz? diye soruyorum ve herkese yapıyorum. Çünkü o ve bütün nesnelerle karşılaştığı bu Kimin gözü bu? Bu neydi? Çünkü ben zaman içerisinde yani zamanın anları geçtikçe her zamanın anına bir farklı ben karşılık Benden kastettiğim şey de şu bir, yine bunu mekan olarak adlandırayım ama buna şimdi ben mekanım diyeyim. ve daha önce söyledim ki bu, buradaki mekan da uzaysal değil bu e, benim temsil mekanı şimdi bu temsil konusunda bir ara konuşmuştuk onu açacağım ama şöyle diyeceğim. Bu benim zihin mekanım, ben mekanım ya da zihin mekanım. Ben de dahil bütün benim dışındakileri bir arada tuttuğum, temsil ettiğim burada bir, bir anlamda dünyanın, dünyadaki genel anlamıların evrendilimi, ne her tamamını burada bir arada tuttuğum bir mekan Şimdi zaman attıkça her bir zamanın her bir anına başka bir ben karşılık geliyor. Böylece sonsuz neredeyse bir sonsuz demeyelim ama çok yüksek sayıda bir insan ömrine sığacak farklı benler. Anlatabildim mi derdin? Şey bu tasarladığımız dünyada zaman akışı devam ediyor mu? Zaman de, akışı de, devam. Zaman da bir ileri bir geri, yorulup falan öyle şeyler. Yorulmuş gibi. Hay hay. Dediğin gibi. Her şey yani benim dışımdaki her şey olan e, fizik olduğu gibi kabul ettiğim halde işliyor. Yeni doğmuş bir göbeğe benzetebilir miyim? evet yeni doğmuş çevreyi algılaması. o o olur. Çünkü e, demek bir süre sonra bir şeyleri sabitlemeye, tanımaya başlıyor filan. Burada bir e, şey sabitlemiyor e, o kişi. Kişinin her hali değişiyor. Dolayısıyla her gördüğü bir an için görüyor tanıtıyorsa kendini ben Necmi diyorum. Merhaba diyorum. Arkamı dönüyorum şildiysiniz diye. Bu burayı tanıyorum ama bir an için burası benim için aynı yer değil artık. Belkıs bu de ortadan kalkıyor. olsun. Şey. tabii. Belkıs, Belkıs. Tamam. Tutmuyor. Yani bir bir anum beni bende olsun. Bir diğer anum beni <gülüyor> geçtiğinde artık bu B1'in B2'ye eşit olduğunu söylemek çok. Özellikle böyle <gülüyor> bu bir Bu bir biraz Alzheimer hastalarının durumuna benziyor. Yani aşırı derecede Alzheimer's. Yani Tabii ki. Uzunluyor. Ya da aşırı hiper şizofreni de diyebiliriz. Yani hiper üstü. E, üstlü. Böyle hastalara biz hasta olmayanlar e, bu kişi durmadan person personhood'u değişiyor demeyiz de yani personale kalır da bunda bir psikolojik araz vardır. Evet. Yani Evet. Dolayısıyla değişmez deriz, değil mi? Ve yani hastaların ne kadar aşırı olursa olsun hmm. bir person gen T1 anında beykende evet. başka bir personala geldiniz Personal personaliteleri değişir de personhoodları aynı kalır deriz. Ne? Evet. Gene Yani personal evet. değişmesi, personhood'un değişmesi, person continuity'nin değişmesi nasıl bir şey olur? Ama bu benim söylemeye çalıştığım çok da doğrudan bağlantılı değil. <gülüyor> Yani söylemeye çalışacağım. Biraz devam edelim işte. Şimdi Dünya her şeyde sabit. Şu bu. Ben sürekli akış içerisindeyim. Dolayısıyla bu durumda dünya ne kadar sabit kendiliğinde bilmem ne olursa olsun benim herhangi bir bilgiye kalıcı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 sürekli atağın üstünden şimdi bu durumda da bir sağlam bilgiden kalıcı bilgiden söz etmek mümkün olmayacak. Olur muyum? Örnek şu anda yani ben şu bilgiye sahipken dünya böyleyken birden de dönüşüm oldu ve dediğiniz gibi her bir bir şey değişmeye başladı. Yani bir aşamada bir süre şey şey değişti diyelim ki yani karşınızı varsınız Birden bire işte e, savaş olun verdiniz. Birden yani bire, ilk ilk kısmada verdik. İkine mi verdik? Evet ilkine, pardon. Orada. Biz şöyle ben evet. Evet. Evet. Evet. Süreden, e, aslında eski bilginin yani karşısındaki öğrenci size siz misiniz birlerinin yanına değişti değiştikten sonra o yeni kişiliği veya yeni şeyi tanımlıyor. Şu anda bardak var burada bardak bilgimi kullanırım ama değiştiğini gördüğüm anda her yeni neyse neyse ona ona uydulup kavradığım yani bir süre o bilgi hali korudum ama ya, havuzanda yaşarlar değil mi? Ya yani evet. bu demin bardak da şimdi bilmem bilmem teste oldu ama ben baştan bile evet Yok. ama ama baştan beri eğer böyle bir değişiklerin de bence kararlı bir bilgi ve e, üretme süreci gelişmediği için evet. O karmaşayı yaşayabiliyorum. O karmaşayı yaşa. Böyle. Ben üstüne düşüp bir O karmaşığı yaşadım. Evet. evet. Evet. Bunun bazı konuları tanacak deneyimlerim sayesinde geçirebiliyorum. Geçireyim. Geçireyim. Bunun kalıcılığını kalıcılığının bende izi kalmıyor. Bu her seferinde e... bu benim bağlamımdır. Yani, değil mi? Benim olan bir şey. Nin anlamı kalmıyor. Çünkü bu yine diğeri bağlamı tanıyorum ve diyelim ki kişi olarak kişileyebilirim. Ama şimdi Necmi mecburdayım da evet o. Ama her seferinde benim için şimdi mecburdur. Mecburi ki mecbur üç. Yani ben değiştikçe benim içindekiler değişiyor. Peki ne demeye çalışıyorum? Söyleyeyim mi diyeceğim? Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Mi? Şimdi İkinci örnekte ki program daha tamam, eski bir dersi bir soruyu da hani Tüm özlerim yok edersek bilgiden söz edebilir miyiz? Yani teknik olarak e, bağımsız bir şey için bilgi hala orada. Yani biz insanlar değişiyoruz, değil mi? Bilginin de özlençisi. Yani çünkü şey, AI problemlerde ya. Hare. Evet. Yani o, o problem için biraz canlı vermiş olmaz mıyız bunu cevap verdi? Ayrı bir şey yani, mi oldu? Teknik yani, yani, şey olarak bu şeyler orada. Eğer e, şunu özlenin yok olması diye kabul edersen evet. Yani burada özne yok, yok diyorsan bir şekilde var ama aynılık korumuyor. Yani öznenin aynılığı korumuyor. Eğer dersen ki ben e, kendi aynılığını korumayan özneye özne demem. Dersen sözün oluyor. Anladın mı? Bu peki bu buradan ne çıkabilir? Nesnenin birliği ...kendisine ait bir birlik oldukları. Kabul ettik. Değil mi? Sağlıysa. Sağ Fakat... ...özme kendisiyle aynı... ...kalmadığı için... ...nesneye <gülüyor> atfedilen... ...girdik ve ayrılığın ...bir anlamı kalmadı. O zaman şimdi soruyu soralım. Mesnenin birliği... Nereden kaynaklanır? Bu birinci soru İkinci soru, nesnenin e, bir aradalığından oluşan nesneler arası beraberlik bu, bu ölçekleri büyütebiliriz. İşte bunlar da parça bütün ilişkisi olarak böyle bir şekilde düşünebiliriz. Dünyanın birliğinin kaynağı nereden gelir? Diye sorsam. Ya da bunun koşulu nedir? Ne diyebiliriz? Hakkına yolu girdikten başladık. Yani belli bir, bir mantık çerçevesi içerisinde bir yerine bakıyorsanız eğer mesleleri bir e, şey ya da işte e, tabakta buluşturabilirsiniz. Çünkü e, aralarında bir ilişkiniz. Bu koşulu ne? Bunu tanımabiliriz. Siz evet. anlayacaklarım. E, bakın, yani o da işte... Kimin aklı? E, öznenin. Peki. Öznenin aklı e, sürekli değişiyorsa bunu yapamayacaksınız. Ama aklın onu bildirdiğin olan... Yani. O zaman ne, ne demişti o ee, bulduk? Benzer deneyim, aynı mantık kuralları çerçevesine bakmamız gerekiyor. Şube, Denizim, ama deneyim. sanki mantığın dağılması için bir şey daha gerek yok. Değil mi? Yani bu burada, burada anlaştık mı? Yani işte işleyen kuralları olması gerekiyor. Şimdi değişen mi yani, oluyor? Tabii e, hiç değişiyor ama yani. E, ha şimdi, peki, aslında tamam, güzel, burada geliyor. Şimdi bir, bir değişen bir şey var, ama bu değişen şöyle bir değişiyor olursa, nesnenin birliğinden söz edebilir miyiz? Biliyor musunuz? Mi? İnanın birliğinden evet. de size denemiyor. Bunu denemiyoruz. Yani İdialist miyiz ki? İdialist yani... ne açar? Artık. Hayır özneler hiç olmasın. Dünyada özne diye bir şey olmasın. Şu birliği hale evet. olacak evet. mı? Olacak mı? Bilmeden bu soruyu şey yapamayız. Yani tam da bir şey söylemeden. Özneleri de? değiştiriyoruz. Ve o soruyu gidiyorum. Özne değişiyor. Nesnelerin birliğini sağlayan nedir derken sanki nesnelerin birliğini özne bakın yani bir, bir dakika. Dakika. E, nesnenin birliğinin sağlanması demek fiziksel olan bir şu entitenin birliğinin benim tarafımdan bahşedebilmesi demek değil onun bende ortaya çıkan temsilinin birliğinin ha. sağlanması i̇şte ben ne karışırım yani. ama şimdi ben çünkü ne yapıyorum Dünyayla kurduğum her bağlantı bir şekilde bir <gülüyor> zihin mekanıma ya, ya da ben mekanıma dahil olduğu ölçüde ben mutamıyorum değil mi? Benim için bilgi bu demek. Bir şey benim mekanıma dahil olması. Buradan içeri girecek. Burada bir yer tutacak kendine. Necmi Buğdaycı artık benim için burada ben onu gördüğümde... Ee, bir özdeşleşme kurduğu için tanıyacağım. Yani bendeki temsil Necmi Budak'ı zaman aradadır. Değil mi? Hı. Ve bu, bunu tüm e, nesneler için, nesnelerin bir aradalığı için ve nesnelerin bir aradalığından oluşan bütün sistem için ötürüyorum. Nesnelerin bir aradalığından derken hala nesnelerin representation. Tabi, tabi. Allah bilir. Elbette, elbette ben ondan ben, bana ne, bana ne, bana ne yani, tabii bu soru da ilginç ama de, zor bir soru. Ama bu ayrı bir konu Biz, Bizi burada ilgilendiren, benim dünyanın bilgisine ve sağlamlığına sahip olabilmem için kendi mekanıma dahil ettiklerimi bir şekilde kalıcı kılmam. Aynılıklarını muhafaza etme Öyle söyleyeyim. Evet.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 Yazın. Ya evet. <gülüyor> e, mesela şimdi ben Evet. Yazın. Ne Ben ne karnı diyor Ben ne Ben ne temsilcilerinin k'd'nin possible is ev Şimdi şunu söyleyebiliyoruz yani daha eğer ben kendi birliğine sahip değilse, şimdi bunu bilinçle bağlayacağım ama biraz daha bunu evet, evet. Ben kendi birliğinin bilincinde değilse, tam bağlı, tamam, tamam. benim düşündekiler birliğe sahip olmuş olmuş kaç yazar? Tamam. Dolayısıyla şuradaki bir birlik verici fonksiyondan bir birlik fonksiyonundan söylenir. Şimdi bir böyle tamir Bu peki evet. Yani bunu şey diyebiliriz tabi ki. Yani klasik mantıkla bildiğimiz sufficient but not. Peki evet. güzel güzel.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 var olanlar kendiliklerinden aynıdırlar, bunu kabul ederiz. Evet. E, Aynılığa sahiptirler. Benzer ilişkiler, ben işte sınıflandır mı? Bu da var Öyle devam ediyor. Ama <gülüyor> burada bir şey ortaya çıkıyor. Eğer burada ortaya çıkan temsiller bir aynılık damgasını onları bir arada tutanın damgasını taşımasalardı. Bunların aynı olmaları ben söz edemezdim. Zaten bu deneyin ikinci tarafı onu gösterdim. Şimdi burada bir, bir adım daha atalım. Kın karışık mı oluyor? Zor mu gidiyor? Ara verelim mi? İyi olabilir. Hmm sivrilerim. Tamam. Evet. ederim. Evet. Şimdi şu <gülüyor> tamamen tekrar öyle değil. Özellikle ben mekanına, yerin mekanına şey tabii. Evet. Şunu da nesne nesne bir alıyoruz onunla mücadele ama dünyanın eee bendeki bir tensil yine alıyorum ben tekamı bunu <gülüyor> bir arada tutan şey. Şimdi bunu söyledikten sonra şu e, bu düşünce eee şimdi çıkan sonuç nesnelerin ben mekanumdaki temsillerinin nesnelerinin ve tabii bir aradığınız var. Aslında dünyanın diyelim Bunu baharat etmesinde yazmam belki doğru değil. Çünkü nesnelerin bir aradığı eşittir dünya değildir de e, ama <gülüyor> o birliği şuradan ...hareket anlamaya çalıştığımız için... ...onun söylemekte çok basfıdır. Ama nesnelerin ve nesnelerin... ...bir aralıklarının... ...en genel anlamda dünyanın... ...ver mekanındaki temsillerinin... birliğinin koşulu benim birliği. Peki benim... ...bildiğinden... ...ne... Yani, ...ne... ...anlaşılıyor. Bunu biraz... ona biraz devam edeyim. Bunun için... Aslında biraz konuym. Descartes'in çok e, ünlü bir bal numun e, deneyi var. Çok çok hoşgün birini bilmiyor, bilmiyorum. Gel, tersine de yapmış mutlaka deneyi bilirler. E, önce biraz ondan söz edeyim. Ee, gerçi Descartes'in o bal mı diniyle amaçladığı başka bir şey. Ama ben bunu e, kendime yontucam. Yani burada söylenen şey. Bal dini şu, bu e, ünlü meditasyonların e, ikinci döneminde işte Konditarios'un binan çıktıktan sonra şöyle bir şey yapıyor. Bir bal mı bu bambu'nun kitlesine bakıyorum. Şimdi elimle vuruyorum. sesini duyuyorum. Tadıyorum. Sert. Görüyorum filan. Yani beş duyuya hitap eden bütün özelliklere sahip bambu'nun. Sonra bu bambu'nu ateşe yaklaştırıyorum. Bambu eriyor, eriyor, eriyor, eriyor. Sonra ortada bir sıvı nambaşka bir şey evet. Artık ne ses, eski ses, ne koku eskidi koku, ne tat eski tat falan. her şey bir şekilde değişiyor. Sonra tekrar sorusunu soruyor. Bu varlığa erimiş olanla önceki aynı ürüsü. <gülüyor> yaratını verirsek bizdeki hangi yeti o aynısı değildir Yanıtını verir. Hangisi aynıdır? Yılgı dekar. Eğer duysal tecrübe düzleminde kalırsak eğer, duysal tecrübenin kendisi bize açıkça şunu söyleyecektir. O bağımlı aynı bağımlılığı değil. Çünkü duyuların kayıtları, o rekordları şunu söylüyor. Bağımlılığı değişti, değişti, değişti, değişti, değişti yani şeyin üzerinde olduğu bana söyleyecek bir şey yok. Dolayısıyla duyusallık bunun aynılığını bana söylemez. İşte ya ne söyler? Bunu aklım söyler. Bunu, yani Descartes bu aynılığı ancak akılla söyleyebileceğim bir şey olduğunu söylüyor. Bunu ben tekrartım buradaki amaçta bir başka bir şeydi. Yer kaplama duyusallıkla e, yer kaplamanın kendisi duyusal bir şey değildir demekti aslında. Çok ilginç bir şey söylüyor. Res extensa'ya akıl yoluyla karar verir. Dolayısıyla res extensa olduğunu yani yer kaplama olduğuna duyular karar vermez, akıl karar Gibi bir şeyi söyleyebilmek için de çok da hoş bir söylemek ve evet. Ulaşmak istediği amaçlar ...çok iyi bir örgü var. bize yontarsak... ...şimdi... <gülüyor> ...ben diyorum ki... ...o bablığa aynı bablığındır. Ama eğer... ...şuraya gelirsek... ...ben akışın içerisinde olsaydım... ...ben aynı yani durumda olmasaydım... ...bu yanıtı vermem... mümkün olmaz. Çünkü... B1'in birinci durumu ne olacaktı? Balm'ın bu kütlesini gözlüyor. 2'ye geldik biraz eridi. 3'e geldik biraz daha eridi. 5-6-7 filan zaman geçtikçe Balm'ın tamamen eridiği de artık 8. aşamadaki mesela şey iyi diyecektim. Peki. Dalı eee Nesnenin birliği, nesnenin aynılığının koşulu benim birliği ve benim aynılığım. Şimdi benim aynılığı meselesini ve bunun zamanla olan alakasını biraz bir tanışmak iyi olur.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 ve <gülüyor> cezalandırılacak. Mahkemede ki soru şu ıı, şu bu kişi 20 yaşında o cinayet işleyen kişiyle ile 50 sene sonra aynı kişidir. Şimdi bakıyorsunuz tabii her şeyi değişmiş. Tüm fiziksel görünüşü eee ıı, yaşlanmış, kamburuş belki,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 Hukuk şunu demiyor, ne güzel ameliyat olmuşsun artık sen o değilsin, demiyor. Değil Alıyor cezalandırıyor. Çünkü ne olursa olsun, aradan ne kadar zaman geçsin, ne kadar şey geçerse geçsin, o kişinin aynı kişi olmaya sürdürdüğü hukuk tarafından temel dayanaklardan biri olarak devam. Zamanla çıkan böyle bir şey mi? On yıl mı var yani ya? Zamanla şimdi acaba onu gözden alıp mı yapmışlar? Olan bir şey. Yani 30 yıl sonra zamanın sonu oluyor bir ama bu yoksa başka bir ne? şey mi? Bu da bu şey da başı gibi diyorum. Davacı sürmesi gerekmiyor mu? Yani onu 30 yıllık bir şey ha, Yok hani yok, yani yok. yok. Acaba böyle bir şey gözden alıyor mu diye merak ediyorum. Yani o, o ben ne işimdir diye bir bazı insanlar da soruyorlar. Çok fazla itmez mi? Hiç insani Bir insani görünüyorsunuz. Evet. Yani o da olur bir gayet senesi. Fakat <gülüyor> e, evet, çünkü, <gülüyor> e, şey motoru senadıydı ya. çünkü şeyin gel ben ki e, zaman aşımının şeyi o kişi artık aynı kişi olmaktan çıkmıştır. Ben hiç böyle bir argüman duymadım yani. <gülüyor> yani bir avukat böyle savunulduğu da çık. Işte, Eğer savunuyorlardı aynı değil ki. Fakat muhtemelen aynı aynıdır. <gülüyor> Neyse burasında çok farklı şeyler çok şey. Şimdi öm buradaki hikaye bu değişim gösteren bir varlıktan söz ediyoruz. Onu ben mekânından söz Nasıl değişim gösteriyor? Bu ben mekanı sürekli olarak işte bombardıman altında yeni dünyanın değişen hallerini yeniden kendisini temsil ediyor filan yani bilgisayar süreçler açısından sürekli değişiyor. Daha çok şeyler inanıyorum yapıyor filan. Ruhsal haller bakımından dönüşüme yani oluyor tabii ki. Huyları değişiyor filan. Ve dolayısıyla zamanın akışında, zamanın akışında bu kişi her türlü değişikliği geçiriyor. Mesela.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 Bu da evet, güzel gitsin şey olsun. Fakat bu eksenler bütün itibariyle ben mekanımın iler yüksel olsunlar. Yani ben mekanımda olanlar. Şu, bu tabii anları simgeliyor olsun şu ise bütün dünyanın temsiline, yani evrenin, yani mümkün olan her şeyin buradaki temsiline, temsiller arası işbirleri simgeliyorsun. Zaman geçtikçe tabi burada, burası sürekli değişiyor, o şey oluyor. Ve bunlar şey de var. Hatırlamalar da var. Yani geçmişten taşınanlar bir anda burada da çıkabiliyor. Hayal gücü denilen faaliyet burada burayı yeniden Fahri. Aynı şekilde hayal yüzünden burası, olsa, bir faaliyet burası şimdi an olsa gelecekten taşıyor. Ben, ben denilen şey o şekilde bir arada tutuluyor ki zamanın üç halinde, şimdi de geçmişte ve gelecekten taşınanlar o kişinin o kişi olarak evet. o kişide muhafaza ediliyorlar ve o kişiyi oluşturuyorlar. Böylece Şimdi o zaman o kişiliği oluşturuyorlar. Demekler <gülüyor> ne anlaşılıyor? Şöyle bir şey anlaşılıyor. <gülüyor> Bütün değişen hallerde bilgi veren fonksiyonu icra ediyor. Neye veriyor? Nesne veren, nesne verelim diğer adımla. Bilgi veriyor ve bunu zamanın üç gönlünde de yaparak. Bunu şöyle anlatayım. Yani Ben burada olmayı kavrarken yani sadece şu an değil ya da şu anın benim için anlamlı olması demek zamanı üç hali arasındaki ilişki üzerinden kullanmış. Eğer geleceği diyerek yönelik bir şey tasarlamamış olsaydım şu anındaki fiillerimin anlamı geçmiş. Dolayısıyla bu zaman üç halinde gelen bir kurulum söz konusu. Kurulum. Benim tabi bu hallerim değişiyor. Geleceğe yönelik amaçlarım değişiyor. Ben niye buraya geldim? Neden geldim? Ama bu bir şekilde geleceğe referans veriyor. Bir şeyler sorsan, Zeynep sen niye buraya geldin desem? Bir şekilde geleceğe bir at atıfım var. Gelecek bir gelecek vurgusu Ve geçmişten gelen bir takım şeylerin var. Ondan şimdi hepsi burada bir arada sudurlar. Ve buradaki bu anlık faaliyet ve an be an devam eden faaliyet aslında bir ben bir arada tutmak yoluyla bir ben kurulumu gerçekleşmiştir. Buna ben kurulumu. anılarım, geleceğe ilişkin kurgularım ve şey de anılarımı da yeniden kuruyor. Çünkü bazen anılarım anlam değiştiriyorlar. Falan. Anlam değiştirerek ben de tutuluyorlar. Artık o anı başka bir şey anıya dönüşüyor. Gelecekteki bir takım hayallerimle bir araya geldiğinde geçmiş yeniden kurgulanıyor. Ki bunu çok rahat tarih yazımcılığına değil mi? Şey tarih yazımcılığında tam böyle bir şeydir. Yani geçmiş her seferinde kurgulanır. Bu yeniden de hep bir gelecek tasavvuru vardır. Bir ülkenin genellikle nereye doğru gideceğinin düşünülmesi geçmişin hangi taraflarının ön plana çıkararak ya da hangi taraflarının kötülüğünü öne çıkarak yeniden kurgulanmasını da şey yapalım yani. Neyse. Şimdi dolayısıyla buradaki bütün bu bilgisayar süreçler sadece bilgisayar süreçlerden söz ediyorum. Tabii bir sürü iradeyi, şu falan filan estetik, şu bunların tüm ihmal edelim. Sadece bilgisayar süreçler üstünden. Bir şunu söylüyoruz. Atıfta olmayı zaman var. Ejent bir şey var sürekli olarak zamanın içindeki hareketle ve bu zamanın içindeki hareket, hareket de şöyle bir şey. Yani şu zaman ekseni e, süper iletken bir ray gibi düşünelim diye. Tabii bu şey anlatmak. Zihinsel süper iletken. Yani bellek orada ileri geri faaliyetler oynayabiliyor. Bu şekilde izliyoruz. Sürekli olarak burada e, şimdi tabii şimdi sürekli koyacağım. Ama sürekli olarak bilerek şimdi sürekli. Şimdi bütün bu gidip geliş, bütün bu hızlı hareket halinde bir değişmeyen nokta olsaydı, Olmasaydı. Tarihte aynı olan bir hatırlamamız, geleceğe ilişkin atıklarımız bunun şimdi hepsi şimdi ortaya çıkıyor. Bilinç hareketi. Hayır hareket eden şey buna hayal gücü diyelim. İşte, hayal gücü e, kafanızdan bir tane geçmişteki böyle alıp getiriyor hem gele geleceğe inmişken hayallerimiz buraya düşüyor. Bütün bunların kompozansı yani ne diyeyim birlikte mevcut mevcut diyeti bir e,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 buluyorum. İsterseniz bunu daha kuvvetlendirelim. Özdeşliği diyelim. Identity diyelim. Bu batılı kimlik kartları biliyorsunuz. Identity kartlar diye. O, o kabul zaten burada var. Kişi, kendisi aynı.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 yani bir anda geçmişte işte Nedir? Neandertar Çilema Takuman yok. Dünden 400 bin yıl öncesini Tahir ederek işlediğimiz gibi gündem falan Da oh, Gittik ya sizin şey deneyinde. Sonunda tam çıkacak herhalde Bir de, derdin Ben gördüm evet. O anda kapattı galiba <gülüyor> Şimdi zamanın ama gittiğimiz gelecek değil de. Efendim? Yani o gittiğimiz yere gelecek değil de. Yani aynı zamanda evimin dışına da çıkmış kalkış zamanı da Evet, zaten ama bir şey de yani e, Ama, evet, ama aynı yani yolculuk yapıyorsak aynı zaman hmm. aynı düşün zamanlar kıyıyor. Değil mi? Ben buradan şimdi binden berelere kadar gittiğimde aynı zamanın aynılığından söz edemem. Bu ayrıca geçiyorlar. Zihinsel olarak başlar. Peki. Zamanın peki. Bir peki. Bir çok boş. Peki. Yan övete olsa bu çok kreşim. Şimdi zamanın bir şekilde bütününü bir arada tutuyor. Ama zamanın bütününü bir arada tutmak zamanındaki bütün olanları fiilen bir arada tutmak anlamına gelmiyor.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 Matematik ve mantığı şimdi dışarı çıkartıyorum ama en son oraya tekrar dönmeye çalışacağım. Bütün bunlar tecrübili bilgilerim olsun. Tecrübi bilgilerim sürekli değişim içerisinde. Ben sürekli olarak kendini taşıyor zaman içerisinde. Dolayısıyla sürekli zamanın atışında. Ama şimdi bütün bu atış içerisinde. Zamanı bir bütün olarak tutan, dolayısıyla kendinde ortaya çıkan bütün e, malzemeyi diyeyim, bütün şurada ortaya çıkanı zamana tabi olarak düşünün kendisi eğer bir arada tuttuğu zamanın kendisine tabi olsaydı şu ordayız. Değil mi? Bunu söyleyebiliyor muyum? Hak, hakkı var mı? Ya da takip ettiniz mi? Buralar biraz karışmış olabilir. Bir daha söylemekte fayda var herhalde. Peki. Şimdi <gülüyor> burayı ben şeyi dışarı attım, mantık ve matematiği dışarı attım. Sonra e, bu zaman üzerinden tekrar bunu attım.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 Şimdi bunun yapılabilmesini için şunu söyledik. Zamanı bir bütün olarak bir arada tutmak. Ama zamanı bir bütün olarak içerik itibarıyla arada tutmak mümkün olmadığı için sadece bir arada tutulanın zamanda ortaya çıkacakları bir arada tutan, yani zamanın formunu böyle aynı şey uzayın formunu dönüştür. Gelecek kısmı tahmin edebildiğimiz kadarıyla bilmiyorsunuz. Tabi tabi tabi. Olanaklı dünyalar diyebiliriz buna. buna. Yeni bir kavram çıkıyor ama <gülüyor> e, mümkün olabilecek. Çünkü ben onu kuruyorum. Geleceği bilemediğim için kendimi e, gelecekteki bir zamanda konumlandırıyorum. Mümkün olan. Buna isteklerim giriyor. Tabi ki mümkündür. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> bu da fiziksel gerçek zamanı. Hayu akamına. Tabi tabi. tabi. Aksi takdirde onun için dedik, zamanı bir arada tutmak deyince bu şey değil. Ee, burada mümkün olacak olanları da bir arada tutmak filan değil. Bunu söyleyebiliriz ki öyle. öyle. Ama çok şu seyafet olmaz. Biliyorsunuz bu layıkınızda olanaklı dünyalar kavramında birlikte tartışıla gelmiş. Örsebinin yani içerisine girmiş bir şeydir. Ama burada olanaklar yığını yani gelecek öyle bir şey Bize işte sonda olmayan diyelim, o da bir şey. Ama şurası eğer iyiden gerçek oluyorsa, burada bir tanesi gerçek oluyor. Ya Bütün ilişkiler alanında bir tanesi gerçek oluyor. Peki. E, şurada olanların hepsi zamanın koşuluna tabi. Tecrübüyle ilgili. Fakat evet. zamanı form olarak bir aradık. Ve bu form olarak bir arada tutmasıyla da tüm tecrübeyi zamansal kıvamın kendisi de zamansal olsaydı, zamansal olarak değişseydi, birinci derste konuştuğumuz birden çok aynı, birlikte öğrenelim,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 Dünyanın temsilini bir bütün olarak kendisinde bulunduran ve bu böylece her şeyi zamana tabi kılanın kendisi zamana tabi olsaydı, bir arada tuttuklarının bilincine vararak onların bir aradalarının ve birliğine sahip olamazdı. Biraz uzun bir şey oldu ama...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 Bu faaliyetin adı, bu faaliyete verilen at artık öz Yani öz bilinç, şurada yazdığım, öz bilinç tüm bilme bilmeyle kognitif süreçler üzerinden sınırlandırdık. Öz bilinç tüm bilme fiillerinin bilinçsel açıdan öncelikli formu olmaktadır. Öyleyse öz bilinç